Kaldırır, Ona değil mi? Elleri nereye bağlar? Onların hepsini bahsetmiştik. Hı. Gözlerini nereye koyar? Onların hepsine bahsetmiştik. Yani. Hatta demiştik ki gözleri e, tam e, secde mahaline dikmeye dair hiçbir delil net bir şekilde yok. Ancak işte e, istidlale yani. edilen bazı hadisler var işte Rasulullah geliyor, işte gözlerini hiç yerden kaldırmıyor falan. Onların hiçbir net delil değil demiştik vesaire. Onları anlatmıştık. <gülüyor> ama havaya bakamayız sağa sola bakamayız ya düz önün vardır ya da yerin vardır Aslan yere bakmaktır duyulan fıtrat ona yöneliyor zaten insanın yapısı tabi şey yani. ama bunu özellikle ne için söyledik mesela Kabe'de bir insan kabe bakarak kılar, o yüzden ona bir şey diyemeyiz demiştik tamam bunların hepsini anlatmıştık evet Şekere Abdullah şekere verirsem acam bize şekeri veremez oğlum. Ne bileyim, zekiliği. Yatsınca makyaja yeteriz, Çay yapabilir miyim? Dal. Kendin mi? Ney, yanımda otur. Ya burada oturacaksın, oturacaksın. İçeriye atılır, yatacaksın mı içer? Yat. -ya, Evet. En son dedi ki Euzubillahimineşşeytanirracim der Sonra der ki Bismillahirrahmanirrahim Şimdi ne yapıyor bunu şafiler Şafi mezhebinde sesli okullar Bismillahirrahmanirrahim Ama diyoruz ki o uygun değil Yani şöyle uygun değil Çünkü net Enes radıyallahu anh'ın net kavli var Diyor ki ben Sallaytu kalfen sallallahu aleyhi ve sellem Ve Ebi Bekir ve Ömer ve Osman Felem esma ahaden minhum yeşheru Bismillahirrahmanirrahim Ben Ebubekir o ee, Osman, ee, Ömer ve Osman radıyallahu anhun, bunların arkasında namaz kıldım. Hiçbirinin, hiçbirinin Bismillahirrahmanirrahim'i açıktan okuduğunu, yani sesli olarak okuduğunu görmedim. E, Bizimkiler nereden getiriyorlar bunu? Evet, Malik. Bunu nereden getiriyorlar? Bunu şuradan getiriyorlar. Ee, şimdi bu Bismillahirrahmanirrahim fatihanın başında var ya, evet. fatihanın başında. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Her surenin başında Bismillahirrahmanirrahim var ya. Şimdi bu surenin başındaki Bismillahirrahmanirrahim ayrı bir ayet midir kendi başına? Mustakil bir ayet midir? Yoksa kendi ayetine tabi midir? Yani şimdi diyelim ki şurası Fatiha düşünün. En üstte ne var? Şu kırmızıyı Besmele düşünün tamam mı? Hı. Altı Fatiha. Bu Besmele bu Fatiha'nın kendisinden midir? Yoksa ayrı mustakil bir şey midir? Ayrıdır. Ha. Ayrıdır değil mi? Şimdi şafirler, Şafirlerimizin bir kısmı diyor ki aynıdır. Şimdi aynı de, neden aynıdır diyorlar. Şimdi biz bunu Fatiha'dan sayarsak Fatiha'yı sesli okuyacaksın ya. E de Fatiha'dan olmuş olduğu için otomatikmen. Besmele'yi de sesli okumuş olacaksın. Anladın mı yünce noktayı? Öyle diyorlar. Ama baktığımız zaman bir kere ayrıdır. Mustakil bir ayettir. Burada ihtimali bile göz önüne alsan sorun değil. Neden? Çünkü Resulullah'ın fiili ortada. Hatta halifelerin meşhur halife Ömer radiyallahu anh, Osman radiyallahu anh fiili ortada. Ha, o yüzden sonuçta iştahat ederek söylemişler yani. Ama baktığın zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın burada fiili ortada. Tamam mı? Evet. Ya. Şimdi imam baştan sonra o başlayacak. İmam diyecek ki ya, ben başka bir imam var. Öyle yani bir sesli olur. Ya. Ya, o kadar sesli okumuyoruz ki imamın önüne geçelim diye. Yok bunu zaten e, biz kimin için söyledik? İmam için. Ya. İmam için söylüyoruz biz bunu zaten. Buna dikkat edelim. Burası yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi anladınız? Yok canım. Cemaat tutup cemaatin ortasında tutup Bismillahirrahmanirrahim demeyecek zaten. Bu imam için. Bizim söylediğimiz imam için. Kâbede nasıl Onu da açıktan okunuyor? Yok. Açıktan okunmuyor kâbede. Yok. Kapalı, kapalı. Çünkü onlar Hanbeli. Hanbeli mezhebinde zaten kapalı okunuyor. Resulullah'ın burada Enes Radıyallahu'nun hadisi de açık ortada Resulullah'ın değil olarak. Sonra ne yapar? Sonra Fatiha okur şekil Fatiha okuyamaz namazda diyor ki la <gülüyor> salate limen yakra bir ummul kitap Fatihası olmayanın namazı yoktur. Şimdi burada çok işgal bir olay var arkadaşlar. Çok işgal bir olay var. Şimdi Haniflerden başka var yani Tabinlerden falan var da hani mezhep adı altında hiç Fatiha okumama sadece Hanifi mezhebinde var ama bu biraz işgal. Şimdi Allah Resulü hadiste diyor ki Fatiha'sı olmayan namazı yoktur. Şimdi kişi tek başına kılarsa hanifi bir insan Fatiha'yı okuyor değil mi? Bunda bir sorun yok. Ama imamın arkasında oldukları zaman okumuyorlar Fatiha'yı. İşte alimlerin çoğu, 1400 senedir alimlerin %90'ından fazlası bunu işgal görmüştür. İşkar. Yani sorun görmüşler bunu. Evet, biz okumuyoruz. Ya. Evet, sorun görmüşler. Demişler ki imamın Fatiha'sı yani imamın kıraatı cemaat için yeter diyorlar. Ama bu olmuyor işte. Neden olmuyor? Çünkü baktığımız zaman Allah Resulü hadiste net diyor ki Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur. Hatta bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, namaz kılarken, kıraat okurken kıraatı ona ağır geliyor. Sonra siz herhalde okuyorsunuz diyor. E, sahabeye dönüp. Onlar da evet ey Allah'ın Resulü diyor. Allah Resulü diyor yapmayın. Sadece Fatiha'yı okuyun diyor. O yüzden imamın arkasında kılan bir insanın fatiha okuması lazım. Yani Bakın Hanefilerin delili yok değil, var. Kendilerine göre delili var ama Allah-u Alem bunu Resulullah'ın fiiline sahabeleri söyledikleri söze baktığımız zaman Hanefilerin bu konudaki görüşü biraz zayıf kalıyor. Yani Fatih okumak lazım yani. Ben söylüyorum ben de, her zaman. O zaman Nasıl? Kaç aydır geliyorsun? <gülüyor> sıralamak kitap. <gülüyor> yok yok. Kitap yok, yok. <gülüyor> yok. Şimdi sizin, ya bakın mesele o değil ki. Mesela şu an Hiçbir camide kılan insanın hiçbirine bir hanefi senin namazın bozuldu diyebilir miyiz? Böyle bir şey olabilir mi ya? anlamıyorum yani ya? Böyle bir şey kesinlikle düşünülemez. Şimdi biz burada ilim okuyoruz, işin fıkhi boyutunu konuşuyoruz sadece. Bir gönül bir şey yapalım. Ona tabi olursa? Kime? Zaten imama tabi ağabeyiz. Zaten tek zaman olduğunuz zaman okuyorsunuz de değil mi? Onda bir yok. Sorun, sorun yok. Şimdi imama uyarken de ne olursa olsun okumak lazım arkadaşlar. Buna önemli de dikkat çekelim. Ya imamla beraber tekrarlarsın imamı dinlerken. Ya da ki en güzeli öyledir. İmam Fatiha'yı bitirir bitirmezsen Biz hızlıca okursun Fatiha'yı. Sesli sessiz fark etmiyor. İkisinde de. Evet hepsinde. Sesli, hepsinde. evet. hepsinde. İmamın de. Evet. Hepsinde. Şimdi bak 3-4 görüş var. Meşhur olarak 3 görüş söyleyeyim. Bir. Her zaman Fatiha okuyacaksın. İmam, imamın arkasında. İmam. Sesli namazlarda da sessiz namazlarda da Fatiha okuyacaksın. Bu bir. İkinci görüş. İmam sessiz namazlarda mesela hangisi işte öğle ikindi? okuyacaksın ama sesli namazlarda imama dinleyeceksin. Bu ikinci görüş. 3. görüş de Hanefi mezhebinin görüşü. Ne sesli ne sessiz namazlarda hiçbirinde okumayacaksın. Yani ya sesli sessiz hepsinde okuyacağım ya seslilerde okumayıp sessizlerde okuyacağım. Sessizlerde okumayıp sessiz seslilerde okuyacağım ya da hiçbirinde okumayacağım. Ama baktığımız zaman Resulullah biz bu söylediği okuyacağız. sabah namazıyla alakalı. Bakın demin söylediğim hadis. Allah Resulü kıraat okuyor sabah namazında olduğu halde Okunmasını emrediyor Allah Resulü evet. Aleyhisselatü Vesselam. Çok var hadis. O kadar çok ki sitenin hepsinde hadis var. Kütüb Bütün bu meşhur sit hadislerinin hepsinde var bu Fatiha e okunmasına şart olduğuna dair. Bu, bu e, olayı e, imamın ağızdan daha sonra giren o İmam Ebu Yüz İmam Ebu Mehmet dedi? Onlar imamlarına tabi olmuşlardı. konuda. Evet ama ama Hanefi ashabından mutaakır olanlar sonradan gelenlerin bir kısmı burada karşı çıkmıştır kendi mezheplerine. Şöyle yapalım. E, hızlı hızlı biraz geçelim soruları en sona bırakalım. Daha iyi olmaz mı tamam. inşallah? Kesilmesin mevzu atlayalım. Sonra bak abiş gayet ediyor. Niye kaç hafta sonra söyleyince? <gülüyor> <gülüyor> Sıralamaya göre şimdi sorun değil inşallah. Evet ancak işte mesela Hanbeli bir şey diyenlerden diyor ki mesela imam sesli namazlarda imamı okursun, imamı dinlersin sesli namazlarda imamı dinlersin, sessiz namazlarda okursun şart ama allah Alem her halükarda okumak lazım çünkü sabah namazı hakkında gelen rivayet var, Allah Resulü okunmasını istiyor hatta fathiyası olmayanın namazı yoktur diyor, ayrı bir e, bir vap yani, hani bu namazı bozulmayla alakalı demiyoruz, biz bugünkü hanefilerin namazına bir insan batıl dese sapıtır yani, bunu kim söyler, bunu belki atıyorum. Yaşar Hürri söyler, başkası söyler. Anlatıyorum. Ehl-i Sünnet'ten hiç kimse bunu söylemez. Namazları batıl oldu bunların diye. Evet. Ama en güzel Fatiha'yı nerede okumak? İmam. İmam. Bitirdikten sonra. Fatiha'yı bitirdikten sonra okumak. En güzel. Evet. <gülüyor> i̇şte şeyde... Yani bir, iki, üç, dört tamamında değil mi? Sesli namazlar iyi güzeldi hocam. Mesela sesli namazlarında, okyan namazında. O bitiriyor. Zamm-ı Sûre'nin geçtiği imam. Sen de evet. Fatiha'yı okuyorsun. Fatiha'yı okuyorum. Sessizce içinden Fatiha'yı okuyorsun. Tabii içinden Fatiha. Yani Zamm-ı yani. Sûre'yi okumuyorsun. Zamm-ı okumuyorsun. Zamm okumuyorsun. Ok. Biz okumuyoruz. Cemaat, cemaat olarak okumuyoruz. Cemaat, cemaat sadece Fatiha'yı okuyacak. Zamm-ı Sûre'yi okumuyoruz biz. Cemaat. cemaat okumuyorsun ama yani imama Uydu. Uydu, uydu. diyorsun. Tamam. Ama surayı dinlememekle uyuyor musun imama? Hayır hayır. Burada dinle... Uyuyor U musun yani? Yok yok. Uydum imama. Şimdi mesela ne manada uydum imama? Şimdi uydum imamaysa eğer her şeyde uyacaksan o zaman imam sesli Fatih'e okurken biz de okuyalım imama uyacağız diye. İmama uyumanın nasıl olduğunu Allah Resulü anlatıyor bize. Hı hı. Şimdi nasıl? mesela hani ben imama uymakla emrolundum eğer buradan kasıt umum olarak anlarsak o zaman... Ee, imamla beraber sesli Allah'a Ekber diyelim. İmamla beraber Fatiha'yı sesli okuyalım. İmama uyuyorum diye. İmam sesli okuyor. Cık, değil. A i̇mama nasıl uyulmasını da belirleyen Allah Resulü'dür bize. Allah Resulü bize Fatiha okumamızı emretmiş. Olay bitiyor işte burada. Ve dikkat edin. Fatiha dışındakini okumayın diyor Allah Resulü bilakis. Çünkü Kur'an okunduğu zaman dinlenilmesi lazım aslen. Kur'an okunduğu zaman ne yapılması lazım? Kur'an Kur okunduğu zaman dinlenilmesi lazım. Ne istisna kılınmış? Ne istisna akılınmış? Fatiha. Fatiha. Bakın mesela şöyle yapalım. Bir insan imamla beraber namaza durdu. Şimdi imam biraz susmuyor mu? Susuyor. Niye? Bu arada ne okuyor? Sübhaneke. Değil mi? Sen de onun o arada okursun. Evet. İmam Fatiha'yı başladı. Sen dinlersin imamı. İmam Fatiha'yı bitirdi. Sen okursun Fatiha'yı. Tamam. Ama diyelim ki sen namaza öyle bir giriş yaptın ki yani birinci rekatta girdin ama Namaza girdiğinde imam sesli okumaya başlamıştı. Orada Sübhaneke'yi okumayacaksın. Tabii dinlemek zorundasın. Neden? Sübhaneke'yi okumayacaksın. Neden? Çünkü imam Kur'an okuduğu zaman ki Fatiha Kur'an'dır sen imamı dinlemek zorundasın. Hangisi hariç? Fatiha hariç. Ama sen imamla beraber namaza girdiğin zaman imam zaten susuyor ya da orada zaten Kur'an'ı dinleme diye bir şey yok yani. O yüzden sen o arada Sübhaneke'yi okuyabilirsin. Ama sen namaza girdiğinde imam Fatiha değilsin. Sübhaneke okusan namaz batıl biter namaz. Özde gitti namaz. Zammı sure okursan namaz batıl gider. Yani diyelim ki imamla beraber sen Fatiha'yı okudun. Veya şöyle diyelim. Sen imamla Fatiha'yı imam Fatiha'yı okudu, bitirdi. Yani sen sonra zammı sureye geçti, uzun bir zammı sureye. Sen ne yaptın bu arada? Fatiha'yı okuyorsun ya. Fatiha'yı bitirdikten sonra zammı sure okuyamazsın sen. Tabii dinliyorsun Kur'an'ı dinlemek zorundasın. Geçiyorsun. Bir Süphanekeyi ancak ne zaman okursun? Yani bunu istiftah duası diyor. Süphaneke veya başka birini seçersin, o ayrı. İmam sustuğu için hani giriş yapıyorsun ya beraber imamla. İmam sustuğu için o yüzden sen imamla beraber yani imamla beraber diyorum. Kendin okuyabilirsin istifta duasını. İmam da Subhaneke okuyor. Evet tabi. İmam Subhaneke okuduğu için zaten senin bir şey dinleme diye bir şeyin yok. O yüzden sen ne yapacaksın? Okuyacaksın. Ama diyelim ki sen hatta namaza girdin. Tam dedin ki Subhaneke dedin. İmam kıraate başladı diyelim. Hani biraz geç kaldım. Orada Subhaneke'yi bile keseceksin anında anında. Yetiştiremedin ya, keseceksin. İmam ne zaman Fatiha'yı bitirdi, sen Fatiha'yı okuyacaksın. Bir daha susacaksın, imamı dinleyeceksin. Çünkü imamı namazlı dinlemek Fatiha dışında farzdır. Bir şey soracağım. Evet. Yani. Şimdi biz şeyi biliyoruz. İmam Allahu Ekber dedi, rüküye gitti. Sen bir kere söyledin, lan rekata yetişmiyor musun? Tabii, rüküde imama yetişirsen rekata yetişirsin. Fatiha gitti. Tabii ben soruyorum. Ha, sonra o, istisna, o istisna o bak şimdi alimler bir kere ihtilaf etmiş kıyam e, rekata nerede yetişilir bazı alimler demiş ki kıyam bu çok zayıf bir görüş ve e, cumhur ulemaya muhalif bir görüş kıyamda yetişmen lazım diye bunu getirenler çeşitli illetler getiriyorlar bir tanesi diyorlar ki fatihası olmayanın namazı yoktur hadisini getiriyorlar e, o adam fatihayı okumadı rükuda yetiştiği için biz diyoruz ki hayır bu umum üzeridir fatihası olmayan namaz yoktur. Rukuda yetişmek istisna kılınmıştır nastarla. Bu sefer umumi istisna kılınmıştır. Ölü eti size haram. Ama deniz ölüsü ne olmuş? İstisna kılınmış. Bu da bunun gibi. O yüzden orada senden Fatiha ne oluyor? Düşüyor. Düşüyor. Orada senden Fatiha. Düşüyor. bir süre süremiyor senin bunu okuman için. Mesela İhlas suresinin son ayetini okurken ya sen şimdi yine şöyle yapalım abi. bak. Namaza girdin mi? Diyelim ki. Dedim ki elhamdülillah ama biraz geç kaldım. Dedim ki elhamdülillahi rabbil alemin errahman errahim. İmam Rukkiye'ye git, hemen Rukkiye gideceğim. Tamamlayamazsın ki. Yani i̇ki yere kadar. iki e, ben çok hızlı okuyayım tamamlayayım bunu da yapamazsın. Neden? E çünkü ne diyor? İmam rükû ettiği zaman ferkeu siz de rükû edin. Oradaki fa harfi var. Oradaki fa harfi takip demek. Yani hemen rükû edin. Oradaki fa harfi var Arapçada. Yani imama muhalefet etmeyin. İmam rükû ettiği zaman siz de edin. Ben hızlı hızlı tamamlayayım. Sen tamamlayana kadar belki imam kalkabilir de. Tehlikeler var. Ama diyelim ki dedin ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yevmiddin İyâkena'abdu ve iyâkena'stâin İhdina's-sırâta'l-mustakîm İmam gitti. Hemen diyebilirsin ta hemen tabi olabilirsin hızlıca. Hani son bir ayet, iki ayet kalmışsa Fatiha'dan. O zaman malum ki sen yetişebilirsin. Orada bir sorun yok yani. Ama dedin ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ar-Rahman Ar-Rahim imam gitti. Ben tamamlayayım. Cık, değil. Namazını iptal eder. Direkt imama tabi olacaksın. Orada senden Fatiha düşer. Rüküde yetişmişsin hükmüne alır orada, Tamam Tabii bu, bunlar bunları şimdi münakaşa edecek değiliz. Yani burada yere değil. Delilleri birbirine çatıştıralım. Tamam mı? Burada böyle basitçeni alıyoruz biz olayı inşallah. Olay bu. Ama inşallah dikkat edelim yani. Fatiha'yı okuyalım Allah'ın sinir. Bakın mesela Ebu Hanife'nin ölümüne yakın fetvayı değiştirmesi var. Demek ki Ebu Hanife 3 gün önce ölse, 3 gün önce ölse o fetvayı veremeyecek. Hangi fetva? Yani mesela e, mesle alakalı bir olay var. Mesle alakalı. Bir olay var. Ha, çoraba mesle olayı var ya anlatmıştım. Mesle alakalı bir olay var. Mesela ondan dönüyor. Yani bu demek değildir. Hani Ebu Hanife böyle dedi ondan hiçbir zaman dönmedi değil. Ebu Hanife diyor ki benim ben bugün beşerim. Bugün söylediğimden yarın dönebilirim delil bulduğu zaman. O yüzden e, ilim talebesinde şöyle bir olay yok mesela. Allah Resulü diyor ki Fatih'e okuyun. Benim hocam dedi ki okuma. Böyle bir olay yok yani dinde. Anlatabiliyor muyum? Çünkü burada bakın Enes, Enes İbni Malik yani radıyallahu ne kadar güzel söylüyor. Diyor ki ben Allah Resulü'nün arkasında kıldım demiyor sadece. Neyi de söylüyor? Ebu Bekir başka? Osman'a da söylüyor. Neden? Şimdi Ebu Bekir Osman'a da söylüyor. Bir kere onlar halife onların sünnetine biz tabi oluruz o bir. İkincisi bunu ben sadece Allah Resulü'nün fiilinden kendim istinbat ettim de öyle anladım bu izlenimi vermemek için. Ebu Bekir'i de söylüyor. Ömer'i de söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ne yapıyor? Allah Resulü ve sahabenin icma ettiği Olaya bakıyor ve onunla amel etmeyi bildiriyor burada. enes bin Bilmarik. O yüzden Fatiha'da da buna inşallah dikkat edin. Çünkü hadis açık ve net, Tamam mı? Evet. evet. Tabi imam ne yapar? Ee, e, i̇lk iki rekatta maru sesli namazların ilk iki rekatlarında ne yapar? Sesli olarak okur. Diğerlerini gizler. Zaten sabah namazı kendisi 2 ee, rekat evet sonra ne yapar kişi sonra e, tekbir getirir rukedir eder sonra ruki'dan kalkar değil mi tekbirle alakalı bir şey var mı o Başlayış ve bitiş yerleri var mı? Hareketlere göre, rüküye, rüküden kalkışın, başlangıçı, rüküden Tekbir rükü. mi? He. Elleri kaldırma mı? Ses olarak mı? Ses olarak. Mesela Allahu Ekberi, başlayış bitiriş yeri. Şimdi bu bazı ibareler var. Tamam mı? Arap Dili Edebiyatı'nda bu izahı vesaire falan. Sen tam böyle eğilmeye gidiyorsun ya. Eğilmeye niyetleniyorsun. Allahu Ekber dersin, gidersin. Bitişi de hareketi bitişi de yapalım. orantılı mı oluyor? Şöyle yapalım. Nebrize yap düşmesin burada. Yok, yok. düşmesin. <gülüyor> Mesela şimdi şöyle, e, kıyamdasın ya, eller burada. Eller burada, kıyamdasın. Biraz göbeğinin hafif üstünde dönüştük değil mi burada? Evet. Şöyle. Olur, bir olarak yapayım mı çocuğu? Bir şey içer mi? Heh, olur, çok iyi olur, bir zahmet. Ilık olsun, üzerine biraz soğuk su koy bir zahmet. Ee, şimdi şöyle durdun kıyamda. Allahu Ekber dedin, gittin. Şimdi elleri de kaldırıyorum, o gelecek o mevzu. Tamam mı? <gülüyor> Allahu Ekber dedin, gittin. Yani rivayetlerde fakulanın zaman 40'tan fazla delil var yani. Eser, delil vesaire elleri kaldırmaya dair rivayetlerde ki bunu şerh-i yapıyor. Hambeli mesele yapıyor, mali meseleden de bir kısmını yapıyor. Şimdi şöyle, Allahu ekber diyorsun, gidiyorsun. Böyle bu şekilde. Bildiğimiz normal bu camilerde yapılıyor ya. ya fazla kaldırmama yok yani, yok. Başlayıcı bir şey. Ben bu kadar kaldırıyorum arkadaş. Ya şimdi kulağın üzerine zaten elleri kaldıramazmış Mesela şöyle, şöyle yapanlar var. Bayağı... Ya demek ki burada, ya buraya kalan. Omuz izası, omuz iması yeterli. Şimdi şöyle arkadaşlar bir Müslümanın ellerini şu noktalarda, şu yerlerde kaldırması lazım. Şimdi birincisi Allahu Ekber. Onu anlattık ya şur şuraya kadar şöyle, şöyle yapmadan şöyle yakın tamam mı? Ya da omuzları izasına kadar bu şekilde evet. kaldırır rivayet. Ellerini bağladın. Fatiha'yı okudun. Gideceksin. Bir de burada kaldırmak omuzları hizasına. Bir de kalkarken kaldırmak. Üç. Üç yerde var. Bir de dört rekatlı veya üç rekatlı namazlarda hani teşeğütten sonra otur, oturmaktan tahiyyat diyelim buna daha böyle şey Tahiyyattan sonra üçüncü rekata kalkıyorsun ya. Ayakta mesela ot, oturdun mesela okudun et falan. Kalktın şöyle ayağa. Kalkarken üçüncü rekata bir de kaldırma var Bunların hepsi dinlememiş Ve bir Müslümanın böyle yapması lazım. Ne kadar Hanefi mesele buna muhalefet etmişse de onlar İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayeti getiriyorlar. Ee, bazı alimler ona hasenlese de o baktığınız zaman e, kendisinden daha sikalar şaz. Yani bunda şey biraz kelam var. Ona pek girmeyelim ama bir bir namaz kılan Müslümanın ellerini kaldırması lazım inşallah. Yani Tamam. Yeter. Ya, buna da alayım, buna yapalım. mı yoksa? Yok, namazın şartlarından değil. Ama e, namazın şartlarından değil. Bir insan e, ellerini kaldırmasa bu namazını bozmaz. O bazen, ayrı bir mevzu. Ama bazen o ise, bazen o ise... Yok değil. E, şimdi burada baktığın zaman Allah Resulünün sahabelerinin hepsinin ameli Bilmiyorum. ellerini kaldırmaktı. Kaldırıyorlardı. Bunlar ellerini kaldırıyorlardı. İmanlar zaman mı öyle bakma, öyle bak. Şimdi onların hepsine cevap verdik ya. Evet. Öyle değil. Bir Hayır. kere şimdi Ebu Hanife'nin kaldırmadığına dair delil nerede? Esabından var. Ama Ebu Hanife'nin kaldırmadığına dair delil nerede? Bunu biraz şey yapmak lazım. Evet. Şimdi bu biraz sonrasın. Sıcak. Bir bir İki şimdi alimler özel kitap yazmışlar. Bir alim nasıl hataya düşebilir? Veya nasıl isabet etmeyebilir fetvada? Bir sürü sebep saymışlar. Bunlardan bir tanesi hadisin kendine ulaşmaması. İki, kendisine ulaşan hadisin zayıf olması. Şimdi öyle bak, bakın bir hadisin ulaşması. Şu, şu anda dünyada bütün hadisler hemen hemen mevcut ümmet. ama ümmet geçmişe göre helak olmuş durumda geçmiştekiler çoğu hadisler kendisine ulaşmadığı halde mevzularda da isabet etmiş. Bugün hadisler ortaya çıktı halde bir sürü sapık ilahiyatçı var. <gülüyor> Öyle bakmayacağız. Yani insanın illa isabet etmesi için hadise ulaşmamış olması diye bir şey söz konusu değil. Hadise de ulaşabilir. tevilden de sapıtabilir. Tevhilde, mesela bugün Yaşar Nuri hadisler ulaşmadı mı? Ulaştı. Zekeriya Beyaz'a ulaşmadı mı? Ulaştı. Ama Ebu Hanife gibi büyük bir alim ki bu ehl sünnet halimi. Buna ulaşmışsa bile bu bir ölçü değildir. Anlatabiliyor muyum? Neden? Senin anladığın gibi anlamamış olabilir hadisi. Veya ona başka bir hadis ulaşmıştır. O hadis zayıftır. Ama bu onun katında Ebu Hanife'nin indinde sabit olmamış olabilir. Birçok bunun neyi var? Sebebi var. Birçok sebebi var. Bu da bunlardan bir tanesi. O yüzden bir Müslümanın kaldırması... bir müslümanın kaldırması en iyisidir arkadaşlar yani bu ha bunu dediğin gibi abi, bu namazın şartlarından değil yani bir insan elini kaldırmasa namazı bozulmaz buna bir şey demiyoruz namazı bozulmaz ama burada bu rivayetleri bildiği halde muhalefet etmesi o zaman işte o olay sorunu olur <gülüyor> nasıl? Yani o söz cümleyi kurmadık. Her şey anlaşılmıştı. Hani <gülüyor> öğrendiniz artık. Yani. Evet. <gülüyor> Vallahi ödetmeyin yani. Ruki de işte ellerini ne yapar? Dizlerine koyar vesaire. O yüzden sadece dört e e yerde vardır işte. Bir tek birde el kaldırmak. İki Ruki'ye giderken, üç Ruki'den kalkarken dört de ikinci oturuştan yani, e, Başla i̇kinci başlayalım, okuştan, başlayalım, yani ikinci oturttan hayattan. Başlamadan önce mi yani? Besmele'den önce üç, mi? 3'e kalkarken. İlk tekbir var ya, ilk tekbir Çünkü bu bir. Üç, 3'e kalkarken diyorsun, tabii. oturuştan kalkarken. Ka yani şimdi oturuştan kalkıyorsun, Allah kaldırdın, kaldırdın, koydun yani, ericinin. Allahu Ekber'i dedi. dedin kalkarken. Yukarıda evet. bir daha diyor musun? Evet. abi? Yok, şimdi şimdi ya bir ya, insan ne zaman Allah'a ekber'e Allah -ekber. Kalk, kalkış esnasın? Nasıl diyorsun ya? Şu kalkış esnası aşağıya alırıyorsun. Bakın şu oturuşu, yani. düşün. Ha, oturuşu düşün. Oturuşu düşün. Dedim ki Allahu Ekber kalktım. Kalktığında bir de Allah'a ekle evet. demiyor Sadece hareketi yapıyorsun. Yok tabii canım tabii. Tabii de Allahu ekle. Yok iki kere değil diyor. bir kere. Yani o kalkınca kalkı, kalkarken evet Hı. tabii o kalkış onu eğiyor. Tamam. Evet. İşte rüküde Sübhane rabbiyal azim der. Çünkü e, Allah arşın dediği gibi rüküde rabbi tazim edin. Secdede duayı şu altını. Sonra semiallahu limen hamid eder. Bunların hepsi ma ma'ruf. Kalktığı zaman düz ideal olduğu zaman Rabbena ve lekel hamd der mül'a semavati ve mül'a'l ard ve mül'a ma min şey'in ba'd bunda diyebilir bu caizdir. Tamam. Ama imam imamın arkasında kılıyorsa sadece Rabbena ve lekel hamd diyecek. Sema Allahü ve edemeyecek imam arkasında. Hanefi mezhebinde de böyle. Bunu diyor muyuz? İşte yani bir şey... mezhebinin bir kısmı fakirlerinde de bu böyle evet. <gülüyor> Tabi o da var. hamden kesîran tayyiben mübareken fi. Bu da var. İmam'ın deliğini der miyiz orada Semihallah'ına? Misalce Rabbena, Rabbena. ve leke elhamd. Onun bitirmesini bekleyin. mi bekleyin? O Semihallah ve leke elhamd derken Yok, olur Yok. İmam Semihallah'ı lümenham ile diyecek, sen diyeceksin ki Rabbena ve leke elhamd. Rabbena leke elhamd, el Rabbena ve leke elhamd. Allahümme Rabbena... İmam. İmam da Rabbena leke elhamd diyor mu? Tabi. İmam, İmam der. Her der. Allah'a ilhamd etmeyecek, İmam der, evet. Evet, önce ellerini mi koyar, dizlerini mi koyar? Bunda alimler ihtilaf etmişler. Şimdi bir hadis var diyor ki devenin çöktüğü gibi çökmeyin. Önce ellerinizi sonra dizlerinizi koyun. Bazı hadis de var diyor ki devenin çöktüğü gibi çökmeyin. Önce dizlerinizi sonra ellerinizi koyun. O zaman deve nasıl çökmüş onu tartışmış <gülüyor> Ama Allah <gülüyor> <gülüyor> Ama Allah <gülüyor> alem. Elle gidenlerin elle gidilir diyenlerin görüş e görüşü zayıf. E, o yüzden dizlerim. Nasıl ulaşır o da? Ha? Ya rahatsız olmaz. O ayrı, işte, onlara bahsetmiyorum. Eller mi yani. <gülüyor> Elle mi deniyor? Anca rahatsız olmaları. Ayaklarım solamaz. Süme ya <gülüyor> <sorun> <gülüyor> Sümeyye, dur kızım, sen bunu içebilir misin? Ben sormam sormam sormam güzel mi? <gülüyor> Beğendin Gülüyor mi? Hı? hı hı. Tutabilir herhalde. Çok güzelmiş tamam. Sen buradan iç mi dur? al buradan iç tamam. Evet. evet. Evet. İşte dediğim gibi alimler bunu tartışmış, elle mi giderir, dizle mi giderir? Elle gidene de bir şey diyemezsin. Dizle gidene de bir şey diyemezsin. İkisinin içinde kendilerine göre delili var. O yüzden burada serbestsiniz. Ama şöyle diyeyim ben. E, biz tabii ki e, e, dizle gitmemiz çok daha uygun yani. Çünkü bu cumhur ulemanın görüşü bu bir. İkincisi dizle gidilir diyenlerin Allah halim delilleri çok daha güçlü, açık ve net inşallah. Bir sorun yok yani. Tamam mı? O yüzden önce dizle gideceğiz inşallah. Hükurdaki e, pozisyondaki ellerin duruşu şu şekil olacak değil mi? Mesela bazı... Her, Rukuda şey, şunu da söyleyelim. E, hadislerde Rukuda ellerini koyarsın. Şu parmaklarının arasını ne yaparsın? Hafif. Açarsın. Hı -hı. Şöyle dizi kavrarsın hafif. Böyle. Et, şöyle. Et, şöyle. Şöyle yaparsın. Sevde de böyle. Bu şekilde. Et, vücuda paralel değil mi? Yani, vücut şeyine. Yani Yok. E, şu şu dirseklerini aynen o şekilde. Adama böyle, öyle ama. öyle yani. Şimdi e, e, şöyle olması lazım. Yanlardan biraz açılması lazım. Ama cemaatte şimdi dikkat edeceğiz. Şimdi Hatta Allah Resulü mesela öyle bir aşar kuzu geçer. Yani kuzu geçecek kadar aptal ufak bir kuzu yavrusu secdedeyken ama bunu cemaat namazda dikkat edeceksin. Bu zarar vere karşı tarafa. Bunu gözeteceksin. E şimdi e neymiş? Ön, ön, en ön saf faziletli ben 50 kişinin sırtından atlayayım. E haram işledin. Sünnet işliğim derken. Buna dikkat edeceğiz. Mesela saflarda ayakları bitiştirme olayı var. Saflarda böyle ayağı bitiştirme. Hani biz Omuz, omuz, omuzlardan böyle sıkı kenetlenir. Bir de ayakları birleştirme var saflarda iyice. Ki şeytan araya girmesin diye. Ama tutup sen şimdi bunu... Türkiye toplumu alışık değil. Herkesin ayağı ayrı, ayrıktır burada. Halbuki sünnette var yani ayakları, topukları birbirine birleştirme. E şimdi adam tutuyor, yandaki adamın ayağına koyuyor, adam çekiyor biraz. O biraz daha açıyor, çekiyor. Ben şahit oldum, bir arkadaş açtı, bu kadar oldu ayağı. Valla. E valla şaka şey yapmıyorum. Vallahi adam tuttu... Ayağını kaldırdı, arkadan bir çember taktı, <gülüyor> namazın ortasında <altısını> düşürdü onu <gülüyor> yani. Oldu, oldu. Vallahi şahit oldu. oldu. <gülüyor> Burda Soğuta Sinan'da Osman şimdi böyle namaz kılarken Haşim <gülüyor> tuttu, yanına duştu. Haşim <gülüyor> tuttu, Birini görmedim Haşim yaptın ama. Haşim'i ben aldım ayağımı, orta paçana koydum. <gülüyor> şimdi biz onu, iki <gülüyor> arkadaş bunu yeni öğrendik, tamam mı? Bunun sünnet olduğunu. Ee, şimdi topukları birleştirme var, yan yana böyle değme. Ayakları birleştirme. Hatta suda giderse de böyle insanlar çok birleştirirler ayaklarını birbirlerine. Şimdi ama, benim önümde arkadaşım... Zaten ama şimdi adam hani buradaki buradaki camlarda gevşek durduğun zaman <gülüyor> ayağını açmak gerekir. <yerine> <gülüyor> ya yani, şimdi zaten açın. adam e, sana sıkışık olursa aya kapatın. ayağını çok böyle açmaya üzerinde yani, kalmıyor. Yerinde dursan ayağın birbirine yetişir zaten. Ama biz burada bir kişiden girecek kadar yakalıyor ya boşluk. Şimdi ben namaz kılıyorum. Arkadaş hemen benim önümde, tam benim izamda, bir, bir saf önümde ama izamda tam karşımda. Onun yanında da bir tane adam. Şimdi e, zaten kavga şeyler önce başladı. E, psikolojik kavga, namaz. <gülüyor> daha İmam Allah'a <gülüyor> ekber saklar düzeltirirken. Şimdi adam böyle bir yan baktı, arkadaş yaptırdı. yapıştırdı. Adam çekti, arkadaş biraz daha açtı. Adam şöyle bir ters ters baktı dedim. Tamam ben de <gülüyor> bir şey olacak. Namazdayız. <gülüyor> Şimdi namazdayız. Adam ayağını kapattı. Ha, biraz daha. Arkadaş biraz daha açtı. namazını içinde tamam mı? Adam hafif daha çekti. Adam bir daha arkadaş biraz daha açtı. Adamın ayağı tam bitişti. Hani şey diyor <gülüyor> ya askerde böyle. Selam da valla Arkadaşın ayağı da şöyle bir <gülüyor> bir buçuk ya, metre rahat. belki açıldı. Şimdi adam sol ayağını şimdi sol ayağına bitişmiş. Benim arkadaşın sağ ayağı. Yani sağ aya adamın sol ayağına bitişmiş. Adam kaldırdı ayağını şöyle, onun e, sağ ayağının arkasına getirdi namazın içinde. İşte. Bir sefer taktı, tamam <gülüyor> mı <gülüyor> arkadaş? Geri düştü ama şöyle, yani elini koyup yere hemen destek işte alıp tekrar kalktı, tamam Yani e, mı? <gülüyor> Halbuki namazları... bu caiz değil, yani bu... Namaz dile gitti hocam. Tabii işte onu diyorum böyle, yani insan, insan bazen basiretli olması lazım. Adam diyor ki ya ön saf basiretli, tutuyor mesela beş kişiyi, on kişiyi ezerek gidiyor. E tamam, ön safın fazileti farz mı, sünnet mi? Sünnet. İnsanlara eziyet vermek haram. Sünnetle şimdi, sünnetle farz çatıştı. Sünnetle farz çatışırsa hangi şey, sünnetle haram çatıştı. Hangisi yapılır? Sünnet mi yapılıp haram işlenir yoksa sünnet terk edilir, haram terk edilip, sünnete terk edilir mi? Tabii ki ikincisi. Senin bir sünneti yapacağım diye haram işlemek zorundaysan o sünneti terk etmek sünnettir. Terk etmek sünnettir. Ezan okumak ney? Sünnet. Ya şu imamı tutayım aşağıya indireyim de şey döveyim de ezan okuyayım olmaz. Adam adam dövmek haram, ezan okumak sünnet. Mesela. Olmuyor. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Bu, yani, şimdi o arkadaşın yani tabi arkadaş sorun değil burada. Hani yapılan hareket. yapılan hareket burada basiretli olmak lazım. Tamam mı? O bir hata. o Yaparsın onu düzelirsin. Hani o ilk dönemde vesaire bir. Hani ilk defa öğrenmişsin onu da yapmasam olmaz gibi mesela bir izlenim oluyor. Tamam mı? O yüzden onlara dikkat etmemiz lazım. Evet. Şöyle dedik, dediğimiz gibi şu e, pazularını yanlarından biraz ayırır. Tamam mı? E, Ebi Hamid'in hadisi var. Nebi Sassal'ın pazularını ayırdığına dair Ebu Davurt'ta. Nasıl? Sırp olacak ya. Tabii. Sırt düz olacak. Şimdi bazıları şöyle var. Rüküde kafa şöyle hafif yukarı kalkıyor. Bu iyi değil. Ee, şöyle de eğmek o da iyi değil. Tam izade olacak dümdüz. Kadınlar tam Hatta böyle hadislerde var. Bardak koyduğun zaman duracak. Duracak bir şeklinde. Kadınlar evet. o kadar eğilmiyor herhalde değil mi? Yok yok. E, eğilecek. Öyle bir olay yok. Yani. Şimdi şöyle kadın erkek namazını ayırmak hoş değil arkadaşlar. Yani diyor ki işte kadın çok eğildiği zaman onun avret ya kime kimin avreti kime yani? Kadın Hadi diyelim evde de kadına onu yaptı diyor musun? Ne? Onu da demiyorsun. Olmaz. Burada kadının namazında eğilmeyecek böyle bir şey yok. Yani kadın kime karşı şey, yani kime karşı avretini göstermeyecek? Böyle bir olay yok zaten. Kadın da aynı omuzlarında... Aynen aynen aynen. Erkek gibi kılacak oradan. Bazı ailenler bunu şey için göstermiş. de i̇şte kadın avretini örtsün Böyle bir şey yok yani. Bu mantıktır yani. Anlatabiliyor muyum? Bu mantık. Böyle bir şey yok. Evet. Secdede Subhane Rabbiyel A'la diyecek. Burada işte Ebu Davut'ta var. A'la. A'la değil A'la. Subhane Rabbiyel A'la. Tabi. Efdali. Tabi. Kebirun Ekber. Tabi. A'la. Subhan Rabbi Yani çok yüce. Çok yüce. Çok üstte. Erikten sonra ayında şedde mi var orada? Evet. Ayında şedde var. A'la. Subhanallah benim yüce Rabbim her türlü eksikliklerden münezzehtir diyoruz biz orada zaten. Sonra tekbir getirerek başını kaldırır. İki secde arasında oturur. Üç kere, secde arasında okuyan var mı? İki secde arasında. Allah'ın maddülü O da var. Rabbik firli, rabbik firli, rabbik firli. Onun tam şey, dedi. ne demek? Yalnız çok da o şarj şey öyleydi. Allah'un mevhfülleh verhan diye mecbur mu? Erdikseye mi? Erdikseye mi? Ve'afin değil, Şimdi, Şimdi bu cebir var ya, cebir olayı. Bu, <gülüyor> aklıma geldi. cebriye mezhebi oradan var yani. Bu beni, kişiyi mecbur kılma ama senin söylediğin noktada o kelime şey... Tam, o yer için tam aklımda değil. Tamam Ama onun dışında ne diyordun? Söyle. <gülme> Bak, va'firli e, bağışla, onu biliyor. Va'firli, <gülme> rahmet et. O kelimeden sonrası Rızık ver bana. Onu söyledin, afini. Va'firli, <gülme> e, e, bana afiyet var. Sonra, bana hidayet ver. Hidayet et beni. Beni bağışla. O Cebri, Cebriye mezhebi var bir tane. Karşı tarafı mecbur kılmak. Yani diyor ki Allah seni mecbur kılıyor. Sen zina yapmanın. Senin hiçbir şeyin yok yani. Böyle bir fırka. Bozuk bir fırka geçmişte geldim. Allah seni zina yapmaya mecbur kılıyor. Senin hiçbir seçme hakkın yok yani. Yani senin firavunun küfretmesini Allah zorlamış ona. Küfredeceksin diye sen. Hiçbir günah tanımlı değil mi? Yani onun gibi bir şey yani. Hayır, oradaki, duadaki şeyi ne yani? Onu diyorum ya o kelime duadaki şeyi olarak aklıma gelmiyor. Hı, ama saniye... ce, mesela cebir Aslında şeyden gelir Doğru cebir, cebir. tabi zor, zor. oradan gelir yani cebir. Evet. Sahi, zorla gibi. Allahu <gülüyor> alem mümkün mümkün <gülüyor> evet tabi yedi azar üzerine ne yapar Secde eder hadiste geçtiği üzere evet. bu karmıştı hadisinde yedi azar üzerine tabi bu Hı. alınla burun bir Hı. yani tabi diyecek yedi Hı. azar üzerine şey, ee... Topuklar değecek miyim? E, secde mi? Evet. Secdede topuklar değmesi... Bunda ihtilaf var. Topukları değdireceğim, değdir değdirmek en iyidir yani. Mesela... Kompil sadece topuk? Ya şöyle birleştireceksin komple. Toplant. Topuk değdiği zaman zaten ne olacak ki? Yani şöyle ol olması biraz şey olur yani. Komple Sezide ayaklarını de değdireceksin inşallah. Secdede topuk nasıl, nasıl değeceksin? Parmak üstüde böyle, böyle. Ha, topuk böyle. He ben topu yere düşürdüm. Şimdi gibi. şey rivayeti gel. Mesela Hazreti Ayşe ayakların Allah şu ayaklarına değmesi olayı var. Ayrı olursa nasıl hikaye ayağına değecek mesela? Allah Allah'ın ararken nasıl? Şey konular böyle şu sec şey, eee kalkınca birleştiriyor mu? Nasıldı? Yok. Rüküye giderken mi birleştiriyoruz? Şöyle Gör, ya, bak, ya, bak, Ayağı birleştire var mı? Yok yok. Yo. Ama dediğim gibi rükuda bak şöyle durdun ya abi. Şöyle düz durdun ya. Şöyle dil de biraz hafif yanları ayırmak lazım. Ama dediğim gibi cemaatteysen buna biraz dikkat. Böyle çok şey yan tarafa zarar vermemek şartıyla. Şey Çünkü yüce fi adudeyhi en cenbeyhi şeklinde. Abi gerek yoktu ya. Burası, evet. Allah razı olsun sağol Oturuşta ayağa kalkarken, secdelerde falan bu ayakların sabit olması, ayak da yerde mi olacak? Nerede, o, ne zaman? Rükü, şey, secde anında. Evet, tabii. Yedi aza üzeri. Hadi, tamam. Ee, mesela, oturuşta ayağa kalkışta... E başka nasıl olacak ki zaten? Zaten yerde her zaman ayak. Kalkarken birazcık böyle şey oluyor mu acaba, havalanma gibi? Yok yok, olmuyor, olmuyor. Kalkarken olsa bir şey olmaz. Kalkarken olsa çünkü artık secdeyi bitirmişsiniz sen. Hı. Tamam. Mı? Secdedeyken ha. yerde oluyor. Secdedeyken yerde olacak tabii. Evet. Bu iki secde arasındaki duayı okuyan yani tekrar secdeye gittiğinde günah dökülür diye bir hadisi var mı böyle bir şeyin? Şey var olay işte diyorsun ya mesela <gülüyor> Rabbek feli Rabbek feli, Rabbe feli. Ha, da... üç kere mi söylüyorsun bir kere? 3 kere. Bir kere olur mu? Ya şimdi evet. Bir kere olur tabii. Yani her rükünlerde yani mesela bir kere Sübhane Rabbi'ye razim olur, bir kere Sübhane Rabbi'ye ala olur. Ama sünnet olan biz üç kere. Rabbe gfirli, Rabbe gfirli, O üçünü dedin. İki secde evet. arasında söylüyorsun onu. Evet. Onu üç kere mi söylemek gerekiyor bir gerekir? Şart de değil üç kere ama sünnet olan üç keredir. Bir kere de söylesen. Olur. Bir kere de söylesen olur. En azından o şey anlamında mesela hani iki secde arasında... taban bir kere söylesen yani, de olur. Yani vücut sakinleşsin anlamında en azından onu söyleyim. O tamam. değil, o illa senin okumanın e, e, vaktiyle alakalı... E, ...bakma, yine bekle, hani çok hızlı okumun sonunu birazdır <gülüyor> yani eğer mutmainlikten bahsedeyim. Şey Ama sayı, rakam olarak bir, bir kere okuyabilirsin, bunda bir sorun yok yani. Ama üçü de tamamlayabilirsin. Ki aslan üçtür yani inşallah. <gülüyor> Rivayetlerde üç yer, Rabbe Firli Rabbe olayı var. Huzeyfe'nin hadisi var çünkü onun, ne Evet. İkinci kere de aynı şekilde secde eder, tamam. Sonra tekrar ayağa kalkar. Tamam. Burada bitirelim zaten bir saat oldu. Yok şart değil. Tamam Burada bitirelim inşallah. Allahu alemu sallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi sallam.